Yuhanna 11. Bölüm Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kalındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya Rab, sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak Tanrı'nın yüceliğine Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek Dedi İsa Marta'yı Kız kardeşini ve Lazar'ı severdi Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca Bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra Öğrencilere Yahudiye'ye dönelim Dedi Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra Dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler Ya Rab Dediler Uyuduysa iyileşecektir İsa, Lazar'ın ölümünden söz ediyordu Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü Dedi İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum Şimdi onun yanına gidelim İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim onunla birlikte ölelim." dedi. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 okatımı ok kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya ya Rab Dedi Burada olsaydım kardeşim ölmezdi Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum İsa Kardeşin dirilecektir Dedi Marta Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum Dedi İsa ona Diriliş ve yaşam benim Dedi ''Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?'' Marta, ''Evet ya Rab.'' dedi, ''Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim.'' Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. ''Öğretmen burada seni çağırıyor.'' dedi, ''Dedi.'' Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, Ya Rab! Dedi Burada olsaydın kardeşim ölmezdi Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı Yüreği sızladı Onu nereye koydunuz? Diye sordu Ona Ya Rab gel gör Dediler İsa ağladı Yahudiler Bakın onu ne kadar seviyormuş Dediler ama içlerinden bazıları Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi? Dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa Taşı çekin. Dedi. Ölenin kız kardeşi Marta Rab o artık kokmuştur. Öleli dört gün oldu. Dedi. İsa ona ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordun. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, ''Lazar! Dışarı, dışarı çık. çık!'' diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere ''Onu çözün! Bırakın gitsin!'' dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları ferisilere giderek, İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkahinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri o yıl başkahin olan Kayafa, Hiçbir şey bilmiyorsunuz." dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın baş olarak İsa'nın ulusunu uğruna ve yalnız ulusunu uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Fısıf bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine ''Ne dersiniz? Bayrama hiç gelmeyecek mi?'' diye soruyorlardı. Başkahinlerle Ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.